Kontes Teresi Martin, Paul Vense e pek saf bir tavırla sordu. Bayan Marmot iyi kalpli bir kadındır, hep güler yüzlüdür. Öyleyken demin Bay Schomolle acaba niye hiç konuşmadan ona öfkeyle baktı? Paul Vense, bilmiyor musunuz dedi. Benim hiçbir şeyden hiçbir zaman haberim yoktur. Peki ama Joseph Schomolle, Louise Marmot'un çok eskiden... Enstitüde ay yuka çıkan kavgaları hala unutulmamıştır. Bu kavga ancak Marmut'un ölümü üzerine sona erdi. Ama amansız meslektaşı onun peşini mezarlığa kadar bile bırakmamıştır. Savallı Marmut'u toprağa verdiğimiz gün sulu kar yağıyordu. İliklerimize kadar ıslanmış, donmuştuk. Şomol mezarın başında, sis içinde, rüzgar altında, şemsiyesini açarak...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 Büyük kilisenin karaltısını gördüler. Irmağın sağ kolunun ötesinde dev gibi yükseliyordu. Ay ön kısmının oymalı çatısı üzerinde, askıda damların sırtını gümüşe boyuyordu. Trise Notre Dame Kilisesi dedi. Bak nasıl fil gibi ağır, böcek gibi ince. Robert le Menil manşonunun içinden onun elini aradı, kürkün içindeki incecik bileği sıktı.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 Aldatması da çabucak olup bitiverirdi. Sonra bunu bir daha düşünmezdi bile. Ciddi bir kadın, ne var ki belli etti. Komedi franchise'ı alır umuduyla Joseph'le orada burada göründü. Dile düştü. Döşart kız da ilgiyi kesti. Şimdi yöneticileriyle yaşamak Gina'nın daha çok işine geliyor. Jack'ın da seyahat etmesi daha çok hoşuna gidiyor. Pişman olmuş mudur acaba?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 Özür dilerim hanımefendiler geç kaldım dedi. Bu sabah 6'da sen Sevrin'deki Meryem Ana Kilisesi'ne gittim de. Trise demek bugün dindarlığınız üzerinizde dedi. Tren şehri fır dolayı kuşatıp mahalleler arasından hızla geçiyordu. Şolet cebinden eski bir cüzdan çıkarttı. İçini karıştırmaya başladı. Öyle görünmek istemezdi ama gerçekte kırtasiyeciydi o. Baktı içine su serpildi.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 Kendisi de ürküp korkmaya hazır olduğu için duyduğu korkuları başkasına yaşatmaktan hoşlanırdı. Cholet yaşadığı bir olayı kısaca anlatmıştı. Tresse buna karşılık bir şey söyleyemedi. Uyku bastırmıştı. Cholet de gecenin soğuğunda ölümden korkarak bir ürperti geçirdi. 7. Bölüm Miss Bell, kontes Tresse Martin ile Bayan Marmot'ı Florence Agarından almış,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 Fisolde, Miss Belin evinde baharı bekliyormuşsunuz. O zaman şimdi her vakitkinden daha çok sevdiğim bu memlekette sizi yeniden göreceğimi umdum. Bu sırada Cholet o gün Fransa hanedanından olan prenses Marquis de Rue'nün Cholet'e e kendisini tanıtmak üzere mektup verdiği prensesi görmeye gittiğini Bayan Marmut'a anlatmaya başladı. Kendisi gibi serseri avare birinin bu prensesin yanına buyur edildiğini anlatmak hoşuna gidiyordu.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 Bu sırada her iki misafiri arkasını dönmüştü. Yüzünde ancak Roma mermer yüzlerinde görünen bir hoşunsuzluk ifadesi vardı. Döşart şeref merdiveninin üst başındaydı. Prens baygın bir gülümse işte ona doğru gitti. Vivian Bell, ''Vay Döşart'ı ben çağırdım buraya'' dedi. Hoşuna gideceğini biliyordum. Resim salonunuzu görmek istiyorlardı. Yalan değildi. Döşart De orada Trise Martin'le buluşmak istemişti.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 Sonra Şolet'le etle Triseye çıkışır gibi bir filoçansalının tutkusunu hatırlattı. Bu adam İsa şerefine yakılmış mumları kiliseden alıp Dante'nin büstü üstüne götürmüş. Prince yarım kalan okumasına yeniden başlamıştı. Onun içinde bizi ölümsüz inci karşıladı. Döşar Triseyi tanımadığı şeye hayran bırakmakta ısrar etti.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 Köselelerini batırdığı çanağından bir saksı fesleğeninden başka hiçbir şeyi yok. Gene de mutlu diye düşündü. Tires'e ayrılırken masanın üzerine para bıraktı. Deşart onun yanındaydı. Şimdi hatta biraz ağır bir tavırla biliyor muydunuz dedi. Tires'e ona baktı, bekledi. Deşart sözünü tamamladı. ''Sizi sevdiğimi.''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 Trise içinden o da dedi. Bir hevese kapıldı. Biraz takılmak isteyerek sordu. Florensa'nın kötü mahallelerinde seve seve konuştuğu o kimselerden birini bulmuş mu? Çünkü Şoletin ne gibi kadınlardan hoşlandığını hepsi bilirdi. Kendisi istediği kadar inkar etsin. O tarikat nişanını nereden bulduğunu bilmiyor değillerdi. O Bay Cholet, görüyorum ki sizin seçtiğiniz kadınlar pek kötü şeyler.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 Kim bu öğrenmek istiyorum. Tris'e kımıldamadı. Bembeyaz kesilen yüzünde yumruğun ateş gibi yanan izi vardı. Tatlı bir ayak direği karşılık verdi. Söyleyeceğim her şeyi söyledim sana. Başka bir şey sorma. Boşuna sormuş olursun. Jabert ona öyle acı acı baktı ki böyle bir bakışı Tris'e daha önce hiç görmemişti. Hayır adını söyleme. Kolayca bulurum ben onu.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 Chaburt ona sırtını dönmüş giderken Tris'e baktığı Vivian Belle Prens Albertinelli yukgarından çıkmışlar, kendisine doğru geliyorlar. Prens pek yakışıklıydı. Vivian da onun yanında uçar gibi yürüyordu. ''Oo Darling ne güzel tesadüf, Çan gelmiş de biz buraya prensle onu almaya geldik Gümriye. dedi. ''Aa geldi mi o Çan?'' ''Burada ya Darling, giberti Çan'ı.''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 bir de garda gördükleri o bayağı tehlikeli yabancı adamdaydı. Şimdi de acısına bir çehre bir at veriyordu. Tirise ise onu sevinçle karşıladığı gün kendisinin oturduğu onineden nineden kalma koltuğa bu sefer onu oturtmuştu. Kendisi koltuğun kol dayayacak yerlerinden birine abanmış, onu ılık vücudunun seven ruhunun havasıyla sararken o acı hayaller altında bunalıyordu.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 Arnok ayısında bana olmaz yapamam derken onu mu düşünüyordun? Senin için hiçbir şey değil öyle mi? Trise bunlara azimli bir tavırla karşılık verdi. Ara sıra bana eve gelir. Onu bana General Laviryer tanıttı. Sana söyleyeceğim başka bir şey yok. Emin ol beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Sen neden kuşkulanıyorsun bunu da anlamıyorum.